Halil Cibran Kum ve Köpük Seslendiren Akın Altan Durmadan yürüyorum bu kıyılarda, Kum ve köpüğün arasında yürüyorum, Bir gün ayak izlerimi silecek met, Ve rüzgar köpüğü götürecek elbet, Ama denizle kıyı ebediyen kalacak arkamda. Bir defasında sisle doldurdum avucumu. Sonra elimi açtım ki sis bir kurtçuk olmuş. Kapattım ve tekrar açtım. Bu kez küçük bir serçe duruyordu orada. Sonra tekrar kapatıp üçüncü kez açtım. Bir adam vardı elimin içinde, yüzük ederli, yükseklere bakıyor. Ve yine kapattım avucumu. Açtığımda yalnızca sis vardı. Ama kulağıma tatlı bir müzik sesi geliyordu. Dün bana hayat dairesinde kararsızca dalgalanan bir zerreymişim gibi gelirdi. Oysa bugün çok iyi biliyorum ki o dairenin ben kendisiyim. Ve düzenli zerreleriyle hayat bütünüyle bende devinmektedir. Onlar uyanık halde bana derler ki Sen ve içinde yaşadığın alem sonsuz bir denizin Sonsuz sahilinde yalnızca bir kum tanesisiniz Ben düşündü onlara şöyle derim Sonu olmayan o denizin ta kendisiyim ben Ve bütün alemler benim sahilimde kum taneleridir Bugüne kadar yalnızca sen kimsin diye sorana ne cevap vereceğimi bilemedim Tanrı düşündüğü ilk düşüncesi bir melekti. Ve Tanrı konuştu. İlk sözü bir insandı. İnsan binlerce yıl evvel Deniz ve rüzgarın sözcükleri kendisine hediye etmesinden önce Sık ormanlar içinde kaybolan benliğini arayan Zihni karışmış bir yaratıktı. Durum bundan ibaretken Yalnızca dünü bilen seslerle eski günlerimiz hakkında nasıl yorum yapabiliriz? Yalnızca bir kez konuştu Spenks. Bir kum tanesi çöldür, çölde bir kum tanesi. Bunu söyledi ve tekrar sustu. Bir daha da hiç konuşmadı. Spenks'i işittim ama anlamadım. Bir kadının yüzüne baktım ve henüz doğurmadığı çocuklarını gördüm. Bir kadın yüzüme baktı, daha o doğmadan ölmüş atalarımı bildi. Olgunluğa ermek istiyorum. Ama ben üzerinde akıllı canlıların yaşadığı bir krallığa dönmeden bu mümkün olur mu? Aslında yeryüzündeki her insanın yanılgısı değil mi bu? İnci, bir kum tanesinin çevresine acının bina ettiği bir mabettir. Peki ya bedenlerimizi hangi arzu, hangi tanelerin çevresine inşa etti? Tanrı beni bir çakıl taşı olarak bu kusursuz ve gizemli göle fırlattığı zaman, yüzeyinde sayısız halkalar meydana getirerek onun sükunetini boztum. Ama derinliklerine ulaştığımda, ben de o göl gibi sakinleştim Bana sessizliği ver ki Bilinmezliklerine dalayım gecenin Bedenim ruhuma aşık olup da evlendikleri gün ikinci kez doğdum Yaşamımda kulakları keskin bir adam tanıdım Ama dilsizdi Dilini bir savaşta yitirmişti bu adamın kendisini büyük sessizliğe mahkum eden o bela başına gelmeden önce dövüştüğü savaşları iyi biliyorum ben. Doğrusu onun ölmüş olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü dünya ikimize yetecek kadar geniş değil. Mısır toprağında uzun süre sessiz ve mevsimlerden habersiz uyudum. Sonra beni güneş doğurdu. Ve ayakta dikildim bir süre. Günlerle birlikte şarkı söyleyip gecelerle düş kurarak Nil kıyısı boyunca yürüdüm. Şimdi bin ayakla üzerimde dolaşıyor güneş, beni Mısır toprağında yeniden uyutmak için. Ama şu mucizeye, gizeme bak. Beni derleyip toplayan güneşin kendisi olduğu halde dağıtmaya güç yetiremiyor. Bu yüzden... Sağlam adımlarla hala dimdik yürüyorum Nil kıyısında. Kavuşmanın bir çeşididir anmak. Unutkanlık bir tür özgürlüktür. Biz zamanı sayısız güneşlerin hareketleriyle ölçeriz. Onlarsa ceplerinde taşıdıkları küçük aletlerle ölçerler. Öyleyse söyle bana, Tanrı aşkına. Onlarla aynı yerde ve aynı zamanda buluşmamız nasıl mümkün olur? Samanyolu pencerelerinden uzayı seyreden biri için dünya ile güneş arasındaki boşluk uzay değildir. İnsanlık, ezel vadilerinden Ebek Denizi'ne akan bir ışık nehridir. Gökte esir alemi yaşayan ruhlar, insanın acılarını akıpta etmez mi? Kutsal kente giden yolda bir başka hacıya rastladım ve ona sordum. Kutsal kente giden yol mu bu gerçekten? Bana cevap verdi. Hadi beni izle. Bir gün bir gece içinde kutsal kente varacaksın. Hiç düşünmeksizin onun peşine takıldım. Gecelerce yürüdük ama bir türlü varamadık kutsal kente. Bana kızdığını fark ettiğimde öyle şaşırdım ki, çünkü yanlış yola beni götüren kendisiydi. Ey Tanrı! Tavşanı bana av yapmadan evvel beni aslanın avı yap. Evin bana dedi ki, beni bırakıp gitme, çünkü senin geçmişin bende yaşıyor. Ve yol, hadi düş peşime, çünkü ben senin geleceğinim. Dedi. Bense evime ve yola diyorum ki benim ne geçmişim var ne de geleceğim Eğer burada kalırsam bir gidiş vardır kalışımda Yok oraya gidersem eğer gidişimde de bir kalış olacak Çünkü her şeyi değiştirebilen sevgi ve ölümdür yalnızca Kuş tüyünde uyuyanların gördükleri düşlerin toprak üstünde uyuyanların düşlerinden daha güzel olmadığını bildiğim halde hayatın adaletine olan inancım nasıl azalır? İçinde hazımı barındıran bir acıdan yakınmam ne garip. Yedi kez ruhumu kınadım. İlki, yükseklere ulaşmada zayıflık gösterdiğini gördüğüm zaman. İkincisi, Dost doğru gidenlerin önünde sekmeye başladığını gördüğümde. Üçüncüsü, Kolayla zor arasında seçenek sunulup da kolayı yeğlediğinde. Dördüncüsü, Bir suç işlediği, Sonra da başkalarının buna benzer suçları onu teselli ettiğinde. Beşincisi, Kendi zayıflığına tahammül ettiği, Üstelik bu tahammülü güçlü oluşuna bağladığında. Altıncısı, bir yüzün çirkinliğini hor görüp aslında onun kendi maskelerinden biri olduğunu fark edemediğinde ve yedincisi bir övgü şarkısı söyleyip de bunu bir erdem sandığında ben hakikati bilmiyorum ama cehaletimin önünde tevazuyla eğiliyorum övüncüm de bundandır kazancım da İnsanın hayal gücüyle idraki arasında bulunan mesafeyi aşması. Yalnızca bunu ne kadar istediğine bağlıdır. Cennet hep orada duruyor, şu kapının ardında. Hemen yandaki odada. Ama ben kapının anahtarını yitirdim. Belki de yitirmedim. Sadece farklı bir yere koydum. Sen körsün, bense sağır ve dilsiz. O halde elini ver ki birbirimizin farkına varalım. İnsanın değeri ulaştıklarıyla değil, ulaşmayı arzu ettiği şeylerle bilinir. Kimimiz mürekkep gibidir, kimimiz kağıt. Bazımızın siyahlığı olmasa beyazlık sağırlaşırdı ve bazımızın beyazlığı olmasa siyahlık kör olurdu. Bana kulak verin ki sana seslenebileyim. Akıl bir süngerdir, kalpse bir nehir. Çoğumuzun emmeyi akmaya yeylemesi tuhaf değil mi? Tanımlayamadığın rahmetleri özlediğinde ve nedenini bilmediğin hüzünlere kapıldığında, işte o zaman gerçekten tam bir verimlilikle serpilecek ve daha büyük benliğine doğru alabildiğine yükseleceksin. İnsan bir fikirle sarhoş olunca, bu fikir hakkındaki en çürük ifadeyi bile leziz bir şarap kabul eder. Siz şarabı sarhoş olmak için içersiniz, bense başka şarapların verdiği sarhoşluktan ayılmak için. Kadehim boşaldığında, onun boş oluşuna razıyımdır, ama yarısı dolu olduğunda, yarı doluluğunu kabullenemem. Sana açıkladıklarında değil, Açıklayamadıklarındadır insanın gerçeği Bu yüzden onu tanımak istediğinde söylediklerine değil Söylemediklerine kulak ver Söylediklerimin yarısı anlamsızdır Ama diğer yarısı anlaşılsın diye söylüyorum bunları Ancak fırsatları değerlendirmeyi bilen şakayı bilir İnsanlar geveze ayıplarımı övüp Dilsiz ayıplarımı yerdiğinde hissetmeye başladım yalnızlığın acısını Hayat, kalbini övecek bir şarkıcı bulamadığında aklını konuşacak bir filozof doğurur. Gerçeği hep bilmen gerekirse de ara sıra söylemelisin. Asıl gerçek içimizde suskun, kulaktan dolma bilgilerse geveze. İçimdeki hayatın sesi senin içindeki hayatın kulağına erişemez. Ama ne olursa olsun yalnızlığın ürküntüsünü hissetmemek için konuşalım. İki kadın konuştuğunda hiçbir şey anlatmaz. Bir kadın konuştuğundaysa hayatı bütünüyle anlatır. Kurbağaların sesi sığırlarınkinden daha yüksek olabilir. Ama kurbağalarla ne tarlayı sürebilirsin, Ne üzüm sıkma cenderesini döndürebilirsin. Ne de derilerinden ayakkabı yapabilirsin. Gevezelere yalnızca dilsizler imrenir. Eğer kış... Bahar yüreğimdedir deseydi ona kim inanırdı? Her tohumun içinde bir özlem gizlidir. Aç gözlerini iyice bak. Bütün şekillerde kendini göreceksin. Ve kulaklarını açıp dikkatle dinle. Bütün seslerde kendi sesini duyacaksın. İki adama ihtiyacı var gerçeğin. Biri onu söylemek, diğeri anlamak için. Üstümüzü kaplasa da sözcüklerin dalgaları, ebediyen derinliğimiz suskundur. Öğretilerin çoğu pencere camı gibidir, içinden gerçeği görürüz. Ama cam bizi soyutlayarak gerçekten ayırır. Hadi gel bir oyun oynayalım, saklambaç ve birbirimizi arayalım. Eğer kalbime saklanırsan, seni bulmak benim için zor olmaz. Ama kendi benliğinin ardına saklanırsan, Hiç kimse ulaşamaz sana. Kadın, Yüzünü bir tebessümle maskeleyebilir. Sevinçli kalplerle beraber şarkı söylemekten, Kederi ona alıkoymayan hüzünlü bir kalp ne asildir. Kadını anlamayı, Dahiliğin iç yüzünü kavramayı, Ya da sessizliğin sırrını çözmeye arzulayan kimse, Güzel bir düşten kahvaltıya oturmak için uyanan adama ne çok benzer. Asla önümden geçen tören alayını dikilip seyretmeyecek ve bütün yürüyenlerle birlikte ben de yürüyeceğim. Sana hizmet edene altından daha fazlasını borçlusun. O halde ya kalbini ver ona ya da sen de hizmet et. Hayır, biz boş yere yaşamadık. Kuleler inşa etmediler mi kemiklerimizden? Titizlikte aşırıya kaçma ve işlerini artır. Çünkü şairin fikri ve akremin kuyruğu övünçleriyle aynı toprağa geri döner. Ve ejderha onu öldürecek bir aziz yorgi doğurur. Ağaçlar toprağın göğe yazdığı şiirlerdir. Bizse onları kesiyor, hiçliğimizi ve ahmaklığımızı kaydetmek için kağıt yapıyoruz. Yazmak için içinde bir istek duyuyorsan ki bu isteğin sırrını sadece azizler bilir. Sen de şunlar bulunmalı. Bilgi, sanat ve büyü. Yani kelimelerin müziğinin bilgisi, sadelik ve içtenliğin sanatı, okurlarını sevmenin büyüsü. Kalemlerini yüreklerimizin kanına batırırlar. Sonra da esin ve ilham iddiasında bulunurlar. Ağaç Hayat hikayesini yazabilseydi, onun öyküsü herhangi bir kavmin tarihinden farklı olmazdı. Eğer şiir yazma gücüyle yazılmamış olanın tutkusu arasında seçim yapman gerekseydi, tutkuyu seçerdim. Çünkü tutku, şiirden üstündür. Ama sen ve bütün komşularım ve tanıdıklarım kötü olanı seçtiğime eminsinizdir her zaman. Şiir üzerinde yorum yapılabilir bir görüş değildir. Kanayan bir yaradan yahut günüm ziyan dudaklardan yükselen bir şarkıdır o. Şair tahtından indirilmiş, sarayının külleri arasında oturmuş, küllerden bir şekil oluşturmaya çalışan bir kraldır. Şiir birazı sözcükten, çoğu sevinç, acı ve hayretten oluşan bir şeydir. Şairin Kalbindeki şiirlerin annesini bulmaya çalışması boşunadır. Bir defasında bir şaire dedim ki, Senin değerini ancak sen öldükten sonra anlayacağız. Onun yanıtı şöyle oldu. Evet, ölüm gerçeğin yüzündeki perdeyi kaldırır daima. Ama gerçek değerimi ölümümle anlamayı temenni ediyorsanız bu olamaz. Çünkü dilimdekinden fazlası kalbimdedir, ve elimde olandan fazlası özlemlerimde. Güzelliğin türküleri ise eğer söylediğin, Çölün ortasında bile olsan seni dinleyen birilerini bulursun. Kalbi büyüleyen bir felsefedir şiir. Felsefe, fikir şarkıları söyleyen bir şiirdir. İnsanın kalbini büyüleyip aynı anda fikir şarkılarını da söyleyebilseydik, O zaman Tanrı'nın gölgesinde yaşayabilirdik. İlham daima şiir söyler, yorumda bulunmaz. Pek çok zaman kendimizi uyutan ninniler söyleriz çocuklarımıza. Sözlerimizin hepsi fikir soframızdan düşen kırıntılardır yalnızca. Düşünce şiirin yolunda sürekli bir engeldir. Büyük şarkıcı sessizliğimizin şarkılarını söyleyendir. Eğer ağzın yemekle doluysa şarkı söyleyemezsin. Ve altınla doluysa elin, kaldıramazsın şükür için. Derler ki, bülbül aşkının şarkısını söylerken, bir dikenle bağrını delermiş. Hepimiz onun gibiyiz. Başka türlü olsa nasıl şarkı söyleyebilirdik? Dahilik, geç gelen baharın başında bir kuşun söylediği şarkılardır. Kanatlı ruh bile doğal gereksinimlerden bağımsız olamaz Deli de senin benim kadar müzisyendir Ne var ki onun çaldığı aletten melodi sesi gelmiyor Anne kalbinin sessizliğinde saklı duran şarkılar Çocuğunun dudaklarında yankılanır Dünyada gerçeğe dönüşmeyecek hiçbir özlem mevcut değildir Hiçbir zaman ikinci benliğimle tam olarak uyuşamadım. Bana öyle geliyor ki varlık probleminin sırrı ikimizin arasında bir yerde. İkinci benliğin senden dolayı sürekli hüzünlüdür. Ama o ancak hüzünle yaşar ve gelişir. Bu yüzden onun sevincinin kaynağı yine hüzündür. Ruhla tenin savaşı, yalnızca ruhu sakin... Ama teni asi olanların düşüncelerindedir. Yaşamın özüne ulaştığında, Her şeyde güzellik bulursun. Hatta güzelliği görmezden gelen gözlerde bile. Yalnızca güzelliği keşfetmek için yaşarız. Başka her şey bir bekleyişten ibarettir. Bir tohum ek, Toprak sana bir çiçek verecektir. Düşünü gökle donat, Sana sevgilini gönderecektir. Senin doğduğun gün şeytan öldü. Artık bir melek bulmak için cehennemden geçmen gerekmez. Erkeğin kalbini ödün çalan kadınlar ne çoktur. Ama pek azı onu elinde tutabilir. Bir şeye sahip olmak istiyorsan, Onu kendin için istememelisin. Erkeğin eli kadının eline dokunduğunda, ikisi birlikte sonsuzluğun yüreğine dokunurlar. Sevgi, İki sevgili arasındaki perdedir. Her erkek iki kadın sever. Biri hayalinin ürünüdür, diğeri ise henüz doğmamıştır. Kadının küçük yanlışlarını bağışlamayan erkek, Onun büyük erdemlerinden faydalanamaz. Her gün ve her gece kendini yenilemeyen aşk, Bir saplantıya döner ve bu saplantı çok geçmeden bir kölelik halini alır. Aşıklar birbirlerine sarılmaktan çok aralarındakini kucaklarlar. Aşk ve kuşku bir arada barınamaz. Sevgi, ışıktan bir elin, ışıktan bir sayfaya yazdığı, ışıktan bir sözdür. Arkadaşlık, tatlı ve daimi bir sorumluluktur. Egoistler için bir fırsat değil. Arkadaşını her zaman anlamadıysan, Hiçbir zaman anlamazsın. En güzel giysin başkasının tezgahında dokundu. En lezzetli yemeğini başkasının sofrasında yedin. En rahat yatağın başkasının evinde yattığıdır. Şimdi bana söyle, kendini başkasından nasıl ayrı sayarsın? Senin aklın rakamlarla yaşamaktan vazgeçmedikçe ve benim kalbim sis içinde yaşamayı sürdürdükçe, Hiçbir zaman anlaşamayacaklar. Kullandığımız dili yedi kelimeye düşürünceye dek birbirimizi anlayamayacağız. Kalbimin mühürleri parçalanmadan nasıl açılacak? Büyük bir acı ya da büyük bir sevinç olmadan içindeki gerçek ortaya çıkmaz. Eğer kendi gerçeğin açığa çıksın istiyorsan ya güneşin altında çıplak dans etmeli ya da kendi çarmıhını taşımalısın. Doğa kanaat hakkındaki öğütlerimizi dinleseydi ne bir nehir denize akar ne de bir kış bahara dönerdi. Ve doğa tutumlulukla ilgili bütün nasihatlerimize kulak verseydi aramızda bu havayı soluyan kaç kişi kalırdı. Güneşe sırtını dönersen göreceğin şey kendi gölgendir. Gündüzün güneşinin önünde özgürsün sen. Gecenin, ayının ve yıldızlarının önünde özgürsün. Dahası, bütünüyle varlık gözlerinden silindiğinde de özgürsün. Ama sevdiğine kölesin. Çünkü onu seversin. Bir de seveninin kölesisin. Çünkü seni sever. Hepimiz mabedin büyük kapısında bekleyen dilencileriz. Kral mabede girip çıkarken, Her birimiz onun ihsanından payımızı alırız. Ama yine de birbirimizi kıskanır, Böylece kralı küçük gördüğümüzü apaçık gösteririz. İhtiyacından fazlasını yiyemezsin. Somunun yiyemediğin yarısı başkasının payıdır. Ve bir parçada tanrı misafirine ayırmalısın. Misafirler olmasa, Evler mezarlara dönerdi. Misafirperver bir kurt zavallı bir kuzuya dedi ki, Ziyaretinizle evimizi şereflendirmek istemez misiniz? Ve kuzu şöyle yanıt verdi. Eğer eviniz midenizde olmasaydı, Sizi ziyaretten büyük onur duyardık. Konuğumu eşikte durdurup dedim ki, Lütfen ayağını içeri girerken silme, Dışarı çıkarken silersin. Cömertlik, benim senden daha fazla ihtiyaç duyduğum şeyi değil, Senin benden daha fazla ihtiyaç duyduğun şeyi vermendir. Veriyor ama verirken verdiğin kimsenin utancını görmemek için yüzünü çeviriyorsan, O zaman gerçekten merhametlisindir. En zenginle en yoksul arasındaki fark, Sadece açlık çekilen bir gün ve susuz geçirilen bir saatten ibarettir. Dünümüzün borçlarını ödemek için yarınımızdan ödünç alırız çoğu kez Melekler ve şeytanlar sık sık beni ziyaret eder Ama her seferinde onlardan kurtulurum Ziyaretçi bir melekse eğer eski bir dua okurum Sıkılıp evimi terk eder Bir şeytansa gelen eski bir günah işlerim yanından geçip gider Her halükarda bu kötü bir zindan değil ama beni diğer odadaki mahkumdan ayıran duvarı sevmiyorum. Gerçi şunu da sana itiraf etmeliyim ki, Bu konuyu ne zindancıya ne de zindanın mimarına açmak niyetindeyim. Bir balık istediğin halde sana bir yılan verenlerin ellerinde yılandan başka verecek bir şeyleri olmayabilir. Bu durumda onların davranışları bir özveri ve cömertlik sayılır. Hilekarlık ara sıra başarılı olur. Ama hep intihara doğru gider. Hiç kan dökmemiş katilleri, Bir şey çalmamış hırsızları ve aldatmamış yalancıları bağışladığında, Gerçekten affetmeyi seven bir bağışlayıcı olursun. İyi ile kötüyü ayıran çizginin üzerine parmağını koyabilen kişi, Aslında Tanrı'nın giysisinin kenarına dokunur. Eğer bir volkansa kalbin, Nasıl ellerinde çiçekler açmasını beklersin? Beni aldattıklarını bilmediğimi düşünmelerine gülmek için çoğu kez insanların beni kandırıp oyuna getirmelerini arzu ediyor olmam tuhaf değil mi? Kendini av gibi gösteren avcıya ne diyeyim? Elbiseni ona kirli ellerini silene ver. Belki o gereksinim duyabilir o elbiseye. Ama senin artık ihtiyacın olmaz. Artık bir bahçıvan olamayacak olan bankerin hali ne üzücüdür. Doğuştan gelen kusurlarını sonradan edindiğin erdemlerinle örtmeye kalkma ne olur. Ben küçük kusurlarıma son derece bağlıyım. Çünkü onlar bana has birer zenginliktir. Kaç defa asla işlememiş olduğum suçları yükledim omzuma. Sırf kendimi benimle arkadaşlık eden kötülerden daha iyi göstermemek için. Hayatın gizemleri, aynı zamanda hayattan daha derin gizemlerin perdeleridir. Ancak kendi ne ilgili bilgin nispetinde diğerlerinin görüşlerini kabul edebilirsin. Öyleyse bana söyler misin, kim suçlu, kim masum? Senin işlediğin suçun yarı sorumluluğunu üstlenen kişi, gerçek bir dindardır. Sadece iki kişi insanlık yasalarını tanımaz, deli ve dahi. Onlar insanlar arasında Tanrı'ya en yakın olanlardır. Sadece kovalandığında hızlı koşabilirsin. Tanrım, düşmanım yok ama ille de bir düşmanım olacaksa, gücü benim gücüme denk olsun ki yalnızca hak üstün gelsin. İkiniz öldükten sonra düşmanınızla aranız düzelecek. Pek çok insan kendimi savunayım derken kendini öldürür. Uzun zaman önce çok sevdiği ve insanlar tarafından çok sevildiği için çarmıha gerilen bir adam yaşadı. Daha dün onu üç kez gördüğümü söylesem belki şaşırırsın. İlkinde bir fahişeyi bir polisin elinden kurtarmaya çalışıyordu. İkincisinde bir ay yaşla şarap içiyordu. Üçüncüsünde ise kiliseyi propaganda aracı olarak kullanmak isteyen bir adamla kavgaya tutuşmuştu. İyilik ve kötülük hakkında söylenenlerin hepsi doğru olsaydı, bütün hayatım suçlar silsilesinden ibaret olurdu. Adaletin yarısı merhamettir. Bana adaletsiz davranan, yalnızca kardeşine adaletsiz davrandığım kimsedir. Zindana götürülen bir adam görürsen, kalbinden şöyle geçir. Kim bilir, sürüldüğü daha dar ve daha karanlık bir zindandan kaçıyordur belki. Ve sarhoş bir adam gördüğünde, belki bu adam sarhoşluktan daha kötü bir şeyden kurtulmak için içiyordur, de. Kendimi savunmak çoğu kez beni nefrete sevk etti. Ama daha güçlü olsaydım, böyle bir çareye sığınmazdım. Gözlerindeki nefreti dudaklarındaki aptal gülümsemeyle kapatmaya çalışan kimse ne ahmaktır Sadece benden aşağı olanlar beni kıskanır ya da nefret eder Ama beni kimse kıskanmadı ve nefret etmedi O zaman ben kimseden üstün değilim Yalnızca benden üstün olanlar beni över ya da hor görür Ama kimse övmedi beni ve hor görmedi Kimseden aşağıda değilim. Beni anlamadığını söylemen, Benim hak etmediğim bir övgü, Senin de hak etmediğim bir hakarettir. Hayat bana altın verip de, Ben sana gümüş verdiğimde, Bir de kendimi cömert sayıyorsam, Ne kadar adiyim. Hayatın kalbine ulaştığında, Kendini ne günahkarlardan üstün, Ne de peygamberlerden aşağı görürsün. Aklı yavaş olana değil de ayağı yavaş olana, kalbi kör olana değil de gözleri kör olana acıman şaşılacak şey doğrusu. Topal'ın koltuk değneğini düşmanın kafasında kırmaması sağduyunun gereğidir. Senin kalbindekini almak için cebinden bir şey veren ne kadar kördür. Hayat büyük bir tören olayıdır. Yavaş yürüyen ona baktığında çok hızlı olduğunu sanır ve bu yüzden ondan uzak durur. Hızlı yürüyense onu yavaş zanneder ve o da uzak durur ondan. Suç işlemek gerektiğinde bir kısmımız babalarımızın ve dedelerimizin peşinden gitmek adına geriye bakarak işleriz. Diğer kısmımızsa çocuklarımızın üstün olması konusunda aşırıya kaçıp bakışlarımızı ileriye dikerek işleriz. Herkesin kötü saydığı kimselerden kendisini ayrı tutmayan kimse gerçekten iyidir. Hepimiz mahpusuz. Ama kimimizin hücresinde pencere var, kimimizinkinde yok. Yanlışlarımızı doğrularımızdan daha şiddetle savunmamız ne tuhaf. Hatalarımızı birbirimize itiraf etseydik, yenilikten ne derece yoksun olduğumuzu görüp hep birlikte gülerdik. Ve hepimiz erdemlerimizi Açıklasaydık Yine aynı sebepten kahkahalar atardık Fert Beşeri ittifaklara karşı Bir suç işleyinceye dek Beşeri kanunların üstündedir Ondan sonra Ne birinden üstün Ne de birinden aşağıdır Yönetim seninle Benim aramda bir anlaşmadır Sen de ben de Çoğu kez yanlışa düşeriz Suç ya bir çeşit ihtiyaçtır ya da bir çeşit hastalık. Başkalarının hatasını görmekten daha büyük hata var mı? Biri sana gülerse ona acıyabilirsin. Ama sen ona gülersen asla kendini bağışlayamazsın. Ve biri seni incitirse bunu unutabilirsin. Ama sen birini incitirsen hep hatırlarsın. Bu yüzden şuna emin ol ki bu ikinci şahıs, ''Senin daha duyarlı ama başka bir bedende olan kişiliğindir. Ne kadar da ahmaksın. İnsanların senin kanatlarınla uçmasını istiyor ama onlara bir tüy bile veremiyorsun. Bir defasında bir adam soframa oturdu, ekmeğimi yedi, şarabımı içti. Ve bana alaycı bakışlar fırlatıp gülerek gitti. Daha sonra ekmek ve şarap istemek için yeniden geldi.'' Bense onu hayal kırıklığı içinde geri gönderdim. Bu kez bana melekler güldüler. Nefret yatan bir cesettir. İçinizden kim bir mezar olmak ister? Katil olmayışı, maktul için yeterli bir erdemdir. İnsanın kürsüsü, geveze aklı değil, suskun kalbidir. Onların paraları karşılığında günlerimi satmadığım için, benim bir deli olduğumu düşünüyorlar. Günlerimin satılık olduğunu sandıklarına göre, Bence deli olan onlar. Onlar bizim önümüze altın ve gömüşten oluşan zenginliklerini sererler. Biz ise onların önüne kalplerimizi ve ruhlarımızı sereriz. Buna rağmen onlar, Hala kendilerini ev sahibi, Bizi ise misafir sayarlar. Hayalsiz ve isteksiz kimselerin en büyüğü olmaktansa, Gerçekleştirmek istedikleri hayalleri bulunanların en küçüğü olmayı yeğlerim En çok acınması gereken insan Bütün hayalleri gümüş ve altın hulyasına dönüşen kimsedir Hepimiz kalplerimizin arzularının ulaşmak istediğimiz doruğuna tırmanıyoruz Eğer yanında tırmanan senin çantanı ve keseni çalar da İlkiyle şişmanlayıp ikincisiyle ağırlığı artarsa onu da beraberinde götürmeli ve ona acımalısın. Çünkü şişmanlık, onun için tırmanışı daha zor hale getirecek, Yüklendiği ağırlıksa önündeki yolu daha da uzatacaktır. Senin zayıflık ve cılızlığına rağmen, Onu yükünün altında çökmüş ve yavaşlamış görürsen, Hemen yardım et ona. Çünkü bu, senin hızını artıracaktır. Hiç kimseyi onun hakkında bildiklerinin ötesinde yargılayamazsın. Oysa bildiğin ne kadar az. Ülkelerini fethettiği kimselere öğüt verenleri dinlemek istemem. Hakiki hür, zincire vurulu kölenin yükünü sabır ve şükürle taşıyandır. Bir yıl önce komşum bana dedi ki, hayattan nefret ediyorum. Çünkü onda acıdan başka bir şey yok. Ve dün mezarlıktan geçerken, onun kabrinin üstünde hayatın dans ettiğini gördüm. Doğadaki savaş, düzeni arzulayan düzensizlikten başka bir şey değildir. Yalnızlık, bütün ölü dallarımızı kıran sessiz bir fırtınadır. Ama o, yaşayan toprağın diri kalbindeki köklerimizin canlılığını artırır. Bir bataklığa denizden bahsettim. Mübalağa yapan bir hayalperest sandı beni. Ve bir denize bataklıktan söz ettim. Benim iftira atan bir hicbedici olduğumu düşündü. Karıncanın çalışmasını ağustos böceğinin şarkı söylemesinden üstün tutan görüş ne kadar dardır. Bu dünyada erdem denilen şeyler başka bir dünyada önemsiz olabilir. Derin derinliklere iner ya da yüksek yüksekliklere çıkar. Ve daireler ancak geniş halkalar çizer. Belirli ölçü ve ağırlık kavramlarımız olmasaydı, Güneşin önünde olduğu gibi, Ateş böceğinin önünde de hayranlık duyardık. Hayalsiz bir aydın, Bıçakları kör, Terazileri bozuk bir kasaptır. Ne yapalım ki hepimiz et yemez olamayız? Karnağaç olana şarkı söylersen, Seni midesiyle dinler. Ölüm ihtiyara bebekten daha yakın değildir, hayat da öyle. Samimi olmak istiyorsan güzellikte samimi ol, yoksa sus. Çünkü yakınlarımızda ölmek üzere olan bir adam var. İnsanların cenaze töreni belki de meleklerin düğünüdür. Unutulmuş bir gerçek ölebilir, ama cenaze masrafları ve kabrinin inşası için yedi bin gerçeği basiyet olarak bırakır. Biz konuşurken yalnızca kendimiz de konuşuruz. Ama çoğu kez sesimizi gerektiğinden fazla yükseltiriz ve başkaları da bizi duyar. Açık olan, basit bir dille anlatılıncaya kadar hiç kimsenin fark etmediği şeydir. Samanyolu içimde olmasaydı, onu nasıl görecek ya da bilecektim? Ben bir hekim olmadıkça gökbilimci olduğuma inanmazlar. Sedef ancak denizin görüşüyle ince olur. Ve kömür zamanın görüşüyle elmas olur. Şöhret, ışığın önünde duran tutkunun silüetidir. Kök, şöhreti küçük gören bir çiçektir. İçinde güzellik olmayan ne bir din vardır ne de ilim tanıdığım her büyük adamın kişiliğinde, onun büyüklüğünü açıklayan küçük şeyler olduğunu fark ettim. Bütün o büyükleri uyuşukluktan, dillikten ve intihardan alıkoyan işte bu küçük şeylerdi. Büyük insan ne efendi ne de uşak olandır. İnsan, davranışlarında orta yolu seçmemiştir. Bu yüzden onun suçluları da, Peygamberleri de öldürdüğünü görüyoruz. Çok ödün verende aslında ödünsüzlük hastalığı vardır. Belki de uyuşmazlık iki fikir arasındaki en kısa yoldur. Ben ateşim ve kuru samanım. Bir yanımı yiyip bitirir bir yanım. Dumanından kör olmamak için çevirdin yüzünü. Öyle değil mi? Hepimiz kutsal dağın zirvesine koşuyoruz. Geçmişi bir rehber değil de bir harita olarak kabul etsek yolumuz daha kısa olmaz mı? Bilgelik, ağlamayı küçümsediği, gülmeye karşı büyüklendiği ve kimseyi görmeyip yalnızca kendisiyle meşgul olduğunda artık bilgelik değildir. Tamamıyla senin bildiklerinle yetinseydim, bilmediklerini nereye koyardım? Susmayı gevezeden, hoşgörüyü fanatikten, edebi edepsizden öğrendim. Bütün bunlardan daha garibi, bu öğretmenlere hala teşekkür etmemiş olmamdır. Fanatik taraftar tamamen sağır bir konuşmacıdır. Kıskancın suskunluğu çok gürültülüdür. Bilmen gerekenlerin sonuna ulaştığında, henüz anlaman gerekenlerin eşiğine varmış olacaksın.'' Abartı, tabi sınırlarına aşmış gerçekliktir. Yalnız ışığın gösterdiklerini görebiliyor ve yalnız seslerin söylediklerini duyabiliyorsan, öyleyse aslında ne görüyorsun, ne duyuyorsun. Gerçek parçalara ayrılamaz. Gülmeyi ve acımasız biri olmayı aynı anda başaramazsın. İnsanlar arasında kalbime en yakın olan, bir ülkesi olamayan kral ve dilenmeyi bilmeyen fakirdir. Yüzsüzlük de elde edilen başarıdansa, edebiyle başarısızlık daha iyidir. Toprakta nereye istersen kaz, bir hazine bulursun. Ama bir çiftçinin inancıyla kazman gerek. Cins atlarının üzerinde giden yirmi avcı ve önlerindeki yirmi av köpeğinin kovaladıkları bir tilki şöyle dedi. Kuşkusuz beni öldürecekler. Ama yaptıkları ne kadar aptalca. Çünkü ben yirmi tilkinin sadece bir adamı avlayıp parçalamak için yirmi eşeğe binip yanlarına yirmi kurtalacak kadar ahmaklık edeceklerini hiç sanmıyorum. İnsanın koyduğu yasalara insanın ruhu değil, aklı tabi olur. Ben bir yolcu ve aynı zamanda bir denizciyim. Her sabah yeni bir tepe keşfederim ruhumda. Bir kadın dedi ki, savaş nasıl kutsal olmaz, benim oğlum bir savaşta öldü. Ben hayata ölümün sesini duymak isterdim, dedim. Ve hayat sesini biraz yükseltip bana, işte duyuyorsun ya, dedi. Bana diyorlar ki, kendini tanırsan insanların hepsini tanırsın. Ben de onlara diyorum ki, ancak bütün insanları tanıyınca kendimi tanıyabilirim. Sen iki kişisin. Birincisi karanlıkta uyanık, ikincisi aydınlıkta gafil. Mevlevi bölünmemiş külli alemlerin tadına varmak için zerreler alemini terk eden kimsedir. Alimle şair arasında yeşil bir çayır vardır. Alim onu aşarsa bilge olur. Şair aşarsa peygamber olur. Dün akşam başlarını sepetlerde taşıyan filozoflar gördüm. Şehrin meydanlarında dolaşıyor ve Bilgelik, satılık bilgelik diye bağırıyorlardı Zavallı filozoflar Kalplerini doyurmak için kafalarını satıyorlardı Bir filozof bir çöpçüye Sana acıyorum dedi Çünkü işin zor ve pis Bunun üzerine çöpçü dedi ki Teşekkür ederim bayım Ama söyler misin senin işin nedir? Filozof övünçle yanıt verdi. Ben insanın ahlakını ve doğasını araştırır, davranışları ve arzularıyla ilgili inceleme yaparım. Çöpçü gülümsedi ve filozofa, ''Vah vah, zavallı adam.'' diyerek işine döndü. Gerçeğe kulak veren, onu söyleyenden daha küçük değildir. İnsan zaruriyle zaruri olmayan ihtiyaçları birbirinden ayırt edemez. Çünkü bu meleklere özgü bir niteliktir ve melekler üstün zekalı bilgelerdir. Meleklerin boşluktaki üstün fikirlerimiz olmadığını kim bilebilir? Gerçek kral tahtını dervişlerin kalplerinde kurandır. Cömertlik verebileceğinden fazlasını vermen, kibir ihtiyacından azını almandır. Aslında hiçbir insana hiçbir şey borçlu değilsin. Ama her şeyi bütün insanlara borçlusun. Geçmişte yaşayanların hepsi bugün bizimle birlikte yaşıyor. Aramızda konuksever bir ev sahibi olmayı istemeyen var mı? Bana diyorlar ki, eldeki bir kuş ağaçtaki on kuştan daha iyidir. Ben de onlara, ağaçtaki bir kuş eldeki on kuştan daha iyidir diyorum. Varlıkta yalnızca iki unsur vardır, güzellik ve doğruluk. Sevenlerin yüreklerindeki güzellik ve toprağa sürenlerin kollarındaki doğruluk. Büyük güzellik beni tutsak eder, Ama daha da büyük olanı kendimden dahi özgürleştirir. Arzuluyanın kalbinde güzellik, Onu görenin gözlerindekinden daha fazla parıldar. Bana düşüncesini açan insan hoşuma gider, Ve düşlerini ortaya koyana saygı duyarım. Ama nedense, bana hizmet edenin önünde mahcubiyet duyarım Yetenekliler eskiden krallara hizmet etmekle gururlanırdı Bugünse yoksullara hizmet etme iddiasındalar Melekler bilirler ki çoğu pratik zekalı insan Hayalperestlerin alın teriyle ekmek yer Çoğu zaman akıl bir perdededir Eğer onu yırtabilirsen ya isyan halinde bir deha Ya da kurnaz bir zeka bulursun Akıllı olan akıllı olduğumu söyler Aptal olan da aptal olduğumu Bana ikisinin sözü de doğru gibi geliyor Kalplerimizin esrarına ancak kalpleri sırlarla dolu olanlar yol bulabilir Mutluluğunu paylaşıp acına ortak olmayan kimse Cennetin yedi kapısından birinin anahtarını kaybedecektir Evet nirvana vardır ve o Koyunlarını yeşil otluğa sürmene, çocuğunu uyuması için yatağa yatırmana ve şiirinin son dizesini yazmana değer. Sevinçlerimizi ve kederlerimizi yaşayıp öğrenmeden çok zaman önce seçeriz. Tasa, iki bahçeyi ayıran bir duvardır. Kederin ya da sevincin büyüdüğünde dünya gözünde küçülür. İlgi duymak yaşamın yarısıdır. Kayıtsızlıksa ölümün yarısıdır. Bugünün hüzünleri arasında bize en acı geleni dünün sevinçlerinin anısıdır. Bana diyorlar ki, bu dünyanın hazlarıyla öteki dünyanın esenliği arasında bir seçim yapmalısın. Ben de onlara şöyle diyorum. Hem bu dünyanın sevinçlerini hem öteki dünyanın esenliğini birlikte istiyorum. Çünkü yüreğimde şunu hissediyorum. Büyük şair bir şiir yazdı yalnızca Ve onun vezni de kafiyesi de tamdır. İman, düşünce kervanlarının ona yol bulamayacağı Yeşil bir vahadır kalp çölünde. Kendi yüksekliğinin zirvesine vardığında Yalnızca arzuya arzu duyacak, Açlığa acıkacak ve en büyük susuzluğa susuyacaksın. Eğer sırlarını rüzgara açarsan Onlara ağaçlara söyledi diye rüzgarı suçlama. Baharın çiçekleri, Sabahleyin meleklerin sofrasında kışın anlattığı düşleridir. Kaplumbağalar, Yollar hakkında tavşanlardan daha çok bilgi ve deneyime sahiptir. Omurgasız canlıların, Omurgalılardan daha güvende, Sedefler içinde yaşıyor olmaları garip değil mi? İnsanların en gevezesi, en az akıllı olandır ve bir hatiple bir tellal arasında büyük bir fark vardır. Şükret ki bir babanın önünün ya da bir amcanın zenginliğinin gölgesinde yaşamak zorunda değilsin. Ama bundan daha fazla senin önün ya da servetinin himayesinde yaşayan kimse olmadığına şükret. Bir sihirbaz topunu avucundan kaçırdığında, Yardıma muhtaç zavallı biri olarak görünür bana. Kıskanç, bilmeden beni över. Annenin derin uykusunda uzun zamandır bir düştün ve uyanınca seni doğurdu. Soyun mayası, annenin özleminde var olan bir şeydir. Babam, annem bir çocuk arzuladılar ve beni doğurdular. Ben de bir baba ve anne istedim, denizle geceyi doğurdum. Çocuklarımızın bazıları pişmanlıklarımız, bazıları günahlarımızdır. Gece indiğinde ve onun gibi sen de karardığında yatağına git ve kendi isteğinle karanlık ol. Sabah olduğunda ve sen hala karanlıkken kalk, kendi iradenle güne de ki, ben hala karanlığım. Ama geceye ve gündüze ayak dilemek aptallıktır. Böyle söylersen ikisi de sana güler. Sisle kaplı dağ bir tepe değildir. Yağmur altındaki meşe ağlayan söğüt değildir. Sanadır bu bilmece. Dip ve zirve birbirine orta noktanın her birine olduğundan daha yakındır. Saf bir ayna olarak senin önünde durduğumda, Uzun süre içime baktın Ve kendi yansımanı gördün Sonra bana Seni seviyorum dedin Oysa sen Benim içimdeki kendini sevdin Yakınını sevmekten hoşlanmaya başladığında Artık sevgin bir erdem olmaktan çıkar Her gün gelişmeyen sevgi her geçen gün ölmektedir. Gençliğe ve gençliğin bilgisine aynı anda sahip olamazsın. Çünkü gençlik bilgiden uzak durur. Bilgi ise gençliği yaşamak için vakit bulamaz. Evinin penceresinden bakabilir, bu sırada sağ taraftan gelen bir rahibeyi ve sol taraftan gelen bir fahişeyi görebilirsin. Temiz kalpliliğin ve masumluğunla, biri ne soylu. Ve diğeri ne adi diyebilirsin Ama gözlerini kapatıp bir süre dinlersen Ruhtan gelen sesi duyarsın Biri beni duasında arar Diğeri acısında Ve her birinin ruhunda benim ruhum için bir gölgelik bulunur Nasıralı İsa her yüzyılda bir Lübnan dağları arasında bir bahçede Hristiyan İsa ile buluşur Uzun uzun konuşurlar her defasında Nasıralı İsa, Hristiyan İsa'ya, ''Dostum, korkarım hiçbir zaman anlaşamayacağız.'' diyerek kendi yoluna gider. Tanrı tıka basa yiyenleri duyursun. Büyük adamın iki kalbi vardır. Biri ağacı çeker ve diğeri ümit eder. Bir insan ne sana ne de başkasına zararı dokunan bir yalan söylediğinde, neden içinden... Gerçeklerinin evine hayalleri sığmadığından, hayallerini daha geniş olan boşluğa bırakıyor diye geçirmiyorsun. Kapalı her kapının ardında yedi mühürle mühürlü bir sır vardır. Bekleyiş, zamanın toynaklarıdır. Evinin doğu duvarında yeni bir sıkıntı penceresi açılsa ne olurdu? Birlikte güldüğün kimseyi unutabilirsin. Ama birlikte ağladığın birini Asla unutmazsın Tuzda garip bir kutsal güç Olduğu kesin Çünkü o Hem gözyaşlarımızda var Hem de denizde Çiğ damlaları ve gözyaşlarıyla Beraber hepimizi içecek Tanrımız kutlu susuzluğunda Sen Dev özünün ancak Bir zerresisin Ekmeği arayan bir ağız ve susuz ağza bardağa götüren kör bir elsin. Soyunun, ülkenin ve benliğinin yobazlığından kurtulup biraz bunların üzerine çıkabilseydin, Gerçekten tanrısal olurdum. Yerinde olsaydım, cezir vakti suların çekilmesinden dolayı denize kabahat bulmazdım. Bu gemi mükemmel, kaptan da deneyimli. Problem yalnızca senin midende. Çok isteyip de sahip olamadığımız şeyler, Sahip olduklarımızdan daha çekici gelir bize. Bir bulutun üstünde otursaydın, Bir ülkeyi diğerinden ayıran sınırı da göremezdin, Bir tarlayı diğerinden ayıran sınır taşını da. Ama ne yazık ki sen, Bir bulutun üstünde oturamazsın. Bundan yedi yıl önce, Derin bir vadiden yedi beyaz güvercin havalanıp zirvesi karla kaplı bir dağın tepesine doğru süzülerek uçtular. Bu uçuşu izleyen yedi adamdan biri dedi ki, yedinci güvercinin kanadının üstünde siyah bir nokta gördüm. Bugün o vadideki insanlar eskiden dağın karlı zirvesine doğru uçan yedi siyah güvercinden bahsediyorlar. Sonbaharda bütün kederlerimi topladım ve bahçeme gömdüm. Nisan geri dönüp yaz mevsimi yeryüzüyle evlenmeye geldiğinde, bahçemde diğer bütün çiçeklerden farklı güzel çiçekler açtı. Bahçemdeki çiçekleri görmeye komşularım geldi ve şöyle dediler. Sonbaharda ekim vakti geldiğinde, bahçelerimize ekmek üzere bu çiçeklerin tohumlarından bize de vermez misin? uzattığım boş elime insanların hiçbir şey koymaması sefalettir ama umutsuzluk uzattığım dolu elimden kimsenin bir şey almamasıdır sonsuzluğu istiyorum çünkü yazılmamış şiirlerim ve çizilmemiş resimlerimle buluşacağım orada sanat tabiatın sonsuzluğa attığı bir adımdır sanat çalışması bir şeklin içine dökülmüş sestir Kralların taçlarını yapan eller bile boş duran ellerden daha üstündür. En kutsal gözyaşlarımız, göz pınarlarımızla tanışmamış olanlardır. Her insan, dünyada kendisinden önce yaşamış her kralın ve her kölenin torunudur. İçinde saklı olanı bilseydi İsa'nın dedesi, kendi kendisinden dehşete kapılmaz mıydı? Yahuda'nın annesinin oğluna sevgisi, Meryem'in İsa'yı olan sevgisinden daha mı azdı? Kardeşimiz İsa'nın kitapta yazılmamış üç mucizesi vardır. İlki o, senin ve benim gibi bir insandı. İkincisi, kıvrak zeka ve espri gücüne sahipti. Üçüncüsü, yenildiği halde bir galip olduğunu biliyordu. Ey çarmıha gerilen! Sen kalbimin üzerinde çarmıha gerildin. Ellerine çakılan çiviler kalbimin duvarlarını delip geçti. Ve yarım bir yabancı bu Golgota'dan geçtiğinde, Burada kan kaybeden iki kişinin kanının olduğunu bilmeyecek. Yalnızca bir adamın kanı sanacak onu. Kutlu dağ duymuşsundur. Dünyadaki en yüksek dağdır. Doruğuna varsaydın, Sende tek bir arzu kalırdı. Aşağıya inip en derin vadide oturanlarla beraber olmak. Ona bu yüzden kutlu Dağ denmiştir. Konuşmayla tutsak ettiğim düşüncelerin her birine, işlerimle özgürlüğünü geri vermem gerek. Son